Bismillah, Elhamdülillah, ve salatü ve selamu alayhi rassulullah. Selamu Aleyküm ve rahmetullah. Sevgili arkadaşlar, güncel meselelerin Müslümanca tahlili ana başlığıyla ile Cumartesileri sohbeti yapıyorduk. Efendim, bugünkü konu benim için biraz zor bir konu. Ee, en son altı gün önce seçimler yapıldı. Çok daha e, öne geçen bir gündem olmadığından e, o konuyu gündeme getireceğiz. Benim için zor bir konu. Bu konuda e, söz edilecek çokça e, laf var. Bu konularda e, eli kalem tutmuş, e, ağzı laf yapmış bir kimseyim ama e, sözler yalama oldu. Efendim, çok fazla konuşmak istemediğimiz bir konuya dönüştü. Kamplaşmalar oldu ve artık e, gönül istiyor ki dört sene böyle konular tekrar gündeme gelmesin e, en azından. Biz e, bu konuları e, tevhidi e, esasları inşa etmeden gündeme getirmenin zorluğunu çekiyoruz fayda etmiyor e, etse bile Allah'ın rızasına insana götürmüyor e, ne tevhid inşa edilmeden e, seçim meselelerini oy meselelerini gündeme getirmek yani daha önce ifade ettiğim sözü tekrar edeyim eğer tevhidi bilinç içinde değilse bir kimse bilerek veya bilmeyerek şirk koşuyorsa şirk e, koşuyorsa bu kimsenin oy verip vermemesi, bizi hiç ilgilendirmemesi gerekir. Ee, oy vermeyen bir müşriği, oy veren bir müşriği, oy vermeyen bir müşrik haline getirmenin ne bize bir sevabı ecri vardır, ne de karşımızdakini kurtuluşa erdirir. Onun için evvela tevhidi esasları ikame etmek, insanları şirkten, putperestlikten, her türlü ideolojilerin, tutsaklığından kurtarmaya çalışmak gerekir. Böyle olursa e, bir anlamı olur e, konuştuğumuz konunun. Yoksa kendi başına el aldığımızda e, beni e, rahatsız eden bir sürü e, ayrıntılara boğulmuş oluyoruz. Evet, konumuz e, geçen haftaki daha doğrusu üzerinden bir hafta geçmek üzere olan ee, seçimler ve onların tahlili olması e, uygun olur. Ee, i̇nsanlar e, maalesef rüzgarın önündeki yaprak misali çok kolay savrulabiliyor. Ee, özellikle sağlam bir akidesi olmayan, bir davası ideali olmayan kimseler, rüzgar nereden kuvvetli esiyorsa, rüzgarın e, estiği istikametten, Rüzgarın savurduğu yere doğru çok kolaylıkla gidebiliyor. Ne değişti 3-4 ay önceden bu yana? 7 Haziran'da ki oylarla 1 Kasım'daki oylar arasında çok ciddi farklar var. Düzen mi değişti? Efendim yeni bir bilinmeyen vahimi mi ortaya çıktı? yani insanlığın tümüyle geleceğini e, e, değiştiren, yön veren e, gayiplerden bir ses mi geldi? E, yani halk tabiriyle Mehdi mi geldi? E, efendim değişik bir e, oluşum mu oldu? Da bu kadar değişiklikler verdi. E, maalesef insanlar çok kolay manipüle edilecek, yön verece, verilecek, e, efendim, e, gittiği çizgi değiştirilebilecek e, e, hale geldiler. Yani e, etki etmesini biliyorsanız, toplum çok edilgen, e, yönlendirmesini biliyorsanız, istikametini şaşırmış Efendim kim güçlü ise onun yön verdiği yere gidecek çok ciddi bir kalabalık var zaten kitle partisi olmak bu demek kitleye yön vermek veya kitle tarafından kendisine de yön verilmesi gayet doğal olmak. Yani toplum her iki kişiden birinin bir partide toplanacağı şekilde yüzde ellinin iktidara sahip çıktığı bir anlayışa geldi. Tabi her iki kişiden birinin şeriat istediği, İslam davasına talip olduğu herhalde iddia edilemez. Yani iki kişiyi bıraktık, yüzde on kişiden biri istemiş olsa Türkiye'de çok ciddi değişiklikler olur. Dolayısıyla kimi halkın yani kafasını kuma gömmüş insanların gözünü dışarıya kapattığı için hayal meyal ifade ettiği işte bunlar İslam'ı getirecekler gibi ifade gerçek olmuş olsa, baştakilerin böyle bir derdi olmuş olsa, ki ben yüzde bir bile böyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. En küçük çapta dillendirdikleri, söyledikleri bile bir şey değil ki. Kaldı ki politikacıların söylediklerinin ne kadar gerçekleşir, o da ayrı. Böyle bir durum olmuş olsa bile, ona oy veren kitle e, yönüyle böyle bir şeye rıza göstermezler. Önce cami imamları, cami cemaatleri karşı çıkar tabi de oy verenlerin öyle bir İslam diye, şeriat diye bir davasının e, olmadığını e, halkın yarısı e, oranından değerlendirebiliriz. Kur'an-ı Kerim insanların çoğunun iman etmediğini, imanlarına şirk karıştırmadan iman etmeyeceğini, çoğunun aklını kullanmadıklarını, şükretmediklerini, çoğunun yoldan çıkan fasıklar olduğunu, ayetlerde ısrarla vurgular. İnsanların çoğu hep batıl üzeredir. Çoğunluk öyledir. Halkın tabiriyle nerede çokluk orada nokta nokta. Evet. O yüzden peygamber bile çoğunluğa tabi olsa peygamberi bile Allah yolundan saptırır çoğunluk. لَيْنِ tebate اَكْتَرَ nas لَيُدِلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ İnsanların çoğuna tabi olursan onlar seni Allah yolundan saptırırlar. Dolayısıyla çoğunluğa tabi olmak hak yoldan sapmayı gerektirir. Kaldı ki hak yol Üzelemik olan grup veya partiler var da saptırılmış olacaklar. Ya da kim kimi saptırıyor. Bunlar hep tartışılabilecek hususlardır. Aslında her kemalin zevali, her zevalin bir kemali vardır denir. Dördüncü bir iktidarı yaşayan, iktidar daha ne kadar bu iktidarı muhafaza edecektir? Çok uzun sürmez, evet. Çünkü halkın anlayışı, iktidarda olan partilerin devamlı kan kaybı ve iktidarda olmanın getirdiği bazı e, koltuklardan e, menfaatlenirken halkın rahatsız olacağı nice unsurlara e, isteyerek, istemeyerek, bilerek, bilmeyerek e, kapı açtığı noktasındadır. Yani iktidarlar e, bir yönüyle iktidarda olanların altını oyar. E, tahterevalli gibidir demokrasiler. Biri iner, biri çıkar. Ee, bu işin doğasında vardır. Ee, evet. Şimdi biri iniyor, biri çıkıyor e, şeklinde Türkiye'de uzun zamandır e, bu oynanmıyorsa e, işte e, Tahterevalli'nin öteki tarafında e, onların kendi anlayışına göre bir birlik olmadığından e, yani yani e, Pek büyük bir muhalefet partisi olarak ortaya çıkmadığından e, olduğunu ifade edebiliriz. Amerikan türü işte e, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar gibi iki ayrı partiye bölünmüş olsaydı, iki parti olsaydı e, biri inip biri çıkardı. Yüzde 49 küsürle e, iktidarı kaybederlerdi herhalde şimdiki hükümet yüzde buçukla diğeri kazanırdı. Evet. E, e, yani e, zaferler, galibiyetler tabi İslami anlayışa göre farklıdır. Demokratik anlayışa göre farklıdır. E, i̇ktidar e, aslında bir Müslüman için e, ateşten gömlek olmaktan da öte e, tavuti bir anlayışla olayı ele alıyorsak Müslüman'ın hiç gayri İslami bir düzende yapamayacağı en önemli iştir. Yani cehenneme atılmak gibi görür kendisini. Gayri İslami bir devletin başında Allah'ın indirdiği hükümlerle değil kendilerinin ve benzerlerinin mecliste çıkarttığı kanunlarla insanları yönetmek. Yani bir Müslüman'ın yapabileceği bir iş değildir her ne kadar cazip gibi gelse, yöneticiliğin işte dayanılmaz bir etkisi olsa bile bunlar heva ile alakalıdır. Bir Müslümanın inancıyla bağdaşacak bir durum söz konusu olmaz. Çünkü Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin Kur'an'daki konumu bellidir. Efendim İslam'a göre iki tür yöneticilik var demiştik. Birisi ülü'l emr olmak. İkincisi de tavut olmak. Üçüncüsü yok bunun. Bir yönetici ya ülü'l emirdir. Müminler Allah'a ve Resulüne itaat ettiği müddetçe ona itaat eder, hoşlanmasa bile. İkincisi böyle değilse yönetici tavut dediğimiz müminlerin iman etmesi için reddetmesi gereken konum arz ederler. Tabi bunları biliyoruz. 7 Haziranla 1 Kasım arasında değişen İslami anlamda bizim bakış açımızla değişen hiçbir şey yoktu. Ama halkın zaten öyle bir bakış açısı yok ki. İslami anlamda bir şey olsun da anlaşılmayan bir ayet anlaşılsın. İlmi şer'i delillerle delil filan bulunsun. Öyle bir derdi kimsenin yok. Ya onlar konjektürel düşünürler toplumlar. Yani davayla, şer'i ölçülerle düşünmezler. Meşhur bir söz vardır. Doğruluğunu ben de kabul ediyorum. Küçük insanlar olaylarla uğraşırlar. Şu gelmiş, şu olmuş, şu olacak. O yüzden dedikoduyu çok severler. O yüzden haber programları küçük insanları televizyonlara bağlamak için çok ciddi rol üstlenir. Evet, küçük insanlar olaylarla ilgilenir. Evet. Orta kalitede insanlar Kişilerle ilgilenir. Falan şöyleymiş, filan böyleymiş, filan şöyle yapmış. Ee, evet, şahıslarla ilgilenir. Kaliteli insanlarsa fikirlerle ilgilenir. Onların derdi kimin ne yaptığı değildir. Onların derdi davadır, fikirdir. Ee, Müslümanlarsa e, İslam'ın hakimiyetidir Allah'ın razı olacağı e, e, durumlardır Diğerleri de kendi davalarının e, e, öne geçmesi için yapılması gereken Fikri hususları öne çıkartırlar İşte e, demokrasi daha çok küçük insanlar ile kitleyle e, uğraşır işi onlardır Zaten halkın yönetimi demektir. Halk hiçbir zaman e, ne olmaz? E, ideal düşünmez, e, e, şuurlanmaz. Halkın bilinçlenmesi diye bir şey olmaz. Halk şuurlanırsa halk olmaktan çıkar. Artık dava adamı olur, davetçi olur, hoca olur, e, seviyeli bir şahsiyet olur. Halkın şuurlanması olmaz, halkla şuur kelimesi yan yana bağdaşmaz. Halk rüzgar nereden kuvvetli esiyorsa oraya gider. 80 öncesinde halk belirli partilere oylarını vermişti. Sonra 80 ihtilali oldu. Oy verdikleri parti başkanlarını Kenan Evren hapse attı hemen hepsini içeriye tıktı. Sonra bir iki sene geçmeden kendisi anayasa oylaması yaptırdı. Kendisini de oylattı. Halk tam yüzde doksan iki oy verdi. Yanlış hatırlamıyorsam. 82 iki anayasasına. Kenan Evren'e. Yani yüzde 92 oy veren insanlar daha önce kendi partilerine oy veren insanlardı ki kendi partilerini Suç sayıp kapatan ve onları hapse atan mevcut diktatör Evren'e yüzde 92 oy verdi. Yani kendi aleyhine oy vermiş oldu. Hatta Kenan Evren'e birisi darbe yapmış olsaydı, o da bir oylama yapsaydı, o da yüzde 90 civarında oy alırdı. Neden dolayı rüzgar nereden kuvvetli esiyorsa. Bizim insanımız orada yerini alır. Evet. Yani e, böyle idealdi dava idi, e, İslami endişelerdi. E, onlar halkın aklına getirmediği e, hususlardır. Evet. E, hangi ölçülerle e, oylar artmış oldu Haziranla? Kasım seçimleri arasında bir terörün büyük çapta katkısı oldu. Yani AK Parti HDP'ye çok büyük çapta minnettar olması gerekir. Onlarla terör arasında ilişki kuruldu. Ve işte AK Parti iktidarda olmazsa koalisyonlara mecbur olursa bak terör öcüsü gelir, ısırır sizi yer Bak huzurunuz kalmadı. Efendim doğuda böyle, batıda böyle. E, gerekirse Ankara'da bile insanları bombalarlar. Öyleyse terör ödüsü geliyor. E, e, partinize sığının denilmiş oldu. E, ikinci olarak istikrar meselesi. İşçinin, memurun, özellikle de esnafın, peşin piyasa şartları diyerek seçim e, belirsizliğinden, hükümetin kurulamamasından yola çıkarak e, dövizlerin artması, altın fiyatlarının yükselmesi, e, işte e, esnafın e, malını satamaması, e, gelecek bir kriz beklentisine e, dönüştürüldü. Ve bu da e, e, istikrarı e, getireceği düşünülen partiye edilmesine sebep oldu. Tabi HDP'nin terör yönüyle hükümete farkında olmadan destek olması aynı zamanda MHP'nin de çok aptalca politikalar gütmesinden dolayı yine AKP'nin ekmeğine yağ sürülmüş oldu. Hani çocukların bir çizgi romanı vardı Mr. No diye. Bay hayır. Ee, evet. Şer karşılığı anlamında hayır değil ama e, her konuda hayır diyen e, bir e, muhalefet partisi e, e, farkında olmayarak da olsa e, mevcut iktidara e, büyük çapta katkı sağlamış oldu. E, millet onlara bakarak e, bunlardan devlet adamı olmaz. Yine biz iktidardan vazgeçmeyelim demiş oldular. Evet, bunun yanında CHP'den ve diğer HDP'den özenen iktidar, 7 Haziran'da yapmamıştı. Baktı ki bol bol vaatlerde bulunuyor diğerleri. Vaatten dönenin kaşığı kırılsın hesabı. Bir vaatte ben de, ben de bulunayım dedi. Tabii halk diğerlerinden iktidara gelmeyeceğini e, düşünerek iktidar partisinin vaatleri e, daha peşin daha e, e, ihtimali büyük diyerek bu vaatlerin de etkisi olmadığını söylemek zor gelir. Emeklilere efendim e, taşeron işçilere e, asgari ücret e, konusunda Efendim e, öğrenci e, e, burslarına zam konusunda e, nice vaatler oldu biliyoruz. E, dolayısıyla e, bizde kiralık satılık oylar çoktur. E, i̇nsanlar tabii oylarını da e, bu kadar çıkar karşılığında niye bir partiden bir başka partiye devretmesin? bunların da rolü olduğunu zannediyorum. Evet. Bunlar özellikle muhalefetin CHP başta olmak üzere halkın iktidar umutlarını AK Parti kadar gerçekleştireceği bir ümidini veremedikleri önemlidir. Efendim, halk ne istiyor? AKP bunu iyi biliyor. Yani gerçekten Cumhuriyet kelimesini bırakın ama halk partisidir AKP. Halk kadar inançlı, halk kadar demokrat, halk kadar Atatürk'ü, halk kadar menfaatini öne çıkartan yani idealleri e, kitlenin idealleriyle, beklentileriyle, inançlarıyla e, örtüşür. Yani genellikle politikacılar e, e, halkın anlayışını pek kabul etmezler, eder gözükürler. Yani politikacı çok yüzlü insandır. Oy verdiği kesimler kim olursa olsun herkese mavi boncuk dağıtırlar. Bu kalem tipli insanlardır genel olarak. Ama AK Parti iktidarında bu pek böyle olmadı. Yani gerçekten halkın inandığı kadar inanan, halk gibi düşünen, halktan ayrı düşünülemeyecek yöneticiler oldu. Halk, İslam devleti falan onu bilmez de istemezdi Halk yarım yamalak Müslümandır. Halkın kendine göre bir din anlayışı, hayat tarzı, yaşayışı vesairesi vardır. Burada İslam'la ilgili de düşman değildir veya bazı inançları vardır. Ama bu Kur'an'ın istediği bir inanç, Kur'an'ın istediği bir hayat anlamında değildir. E, aynı anlayışı e, hiç rol yapmadan gerçekten mevcut iktidar da e, e, biraz demokrasi, biraz Atatürk, biraz laiklik biraz Müslümanlık, biraz özgürlük, biraz şu, biraz bu hepsinden biraz biraz e, ama hiçbirinden dört dörtlük olmayacak tarzda e, onları benimseyen, halka da benimsetmek isteyen anlayış sergiledi. Halk zora da gelmez, çok rahatı da e, rahatla da şımarır. E, biraz öyledir. Mevcut iktidar da öyle. Yani daha önce milli güvenlik kurulları vesaire e, e, yönüyle de düşünün. E, yani e, sonra e, giderek şımaran bir akla anlayışı da hesaba katın. O yüzden halk baskıyı istemiyor. Biraz özgürlük istiyor. O özgürlüğün de kendisini İslam'dan ne kadar uzaklaştırdığını hep beraber görüyoruz. Batı tarzı bir halk yığını oldu. Batı tarzı bir devlet özgürlüğü söz konusu edildi. O yüzden halkın da beklentisinin doğrultusunda laiklik biraz yumuşatıldı. E, düzende zaten katı bir laikliği savunmuyordu. Ta Erbakan'dan itibaren deniliyordu ki biz laikliğin aslına karşı değiliz. Laikliğin despotça uygulanmasına karşıyız. Biz Batı tarzı laiklik istiyoruz. Dolayısıyla Batı tarzı bir laikliği yani ee, halkın e, devlet için tehlikeli görülmeyen din anlayışına karışmamayı. Bırak sarık saracaksa sarsın adam. Yani devlet mi sarığın altında ezilip kalacak? Bırak e, saçını pank yaptıran gibi e, sarık saracak. Kaç kişi zaten sarık sarar? Kaç kişi takke giyer? Layıklık takkeye sarığa karışmaz. Çarşaf giyen kaç kişi çıkarsa çıksın bırak da onlar çarşaf giysinler yani devletin özel yapısına müdahale etmeyen bir iki böyle marjinal kılık kıyafet gibi bir iki marjinal slogan gibi bunlar layıklığın kapsama alanına girmiş olmasın müdahale etmeyelim. Hatta ne istiyorlar bu şeyler? Aşırı radikaller. Üniversitelerde başörtüsü, üniversitede başörtüsü. Al size üniversitede başörtüsü. Yani laiklik mi şey yapacak? Bundan ciddi manada etkilenecek. Efendim Atatürk mü kalkıp da tokat atacak siz niye başörtüsünü serbest bıraktınız diye. E, düzenin taviz veremeyeceği şeyler değil bunlar. Ve e, mevcut iktidarla birlikte e, Jakoben laiklik biraz gemlendi, yumuşatıldı. Niçin? Halk o kadar istiyor da ondan. Daha fazlasını zaten halk da istemiyor. Ne yani İran mı olalım? Ne yani şeriat ülkesi mi olsun? E, yani batı e, e, tarzı batıya doğru e, yönlendiğimiz yönü mü değiştirelim? Anayasanın giriş maddelerini mi değiştirelim? E, kimsenin böyle bir isteği, beklentisi yok. Efendim, e, dava adamı, Müslümanlar, cemaatler, nerede onlar? Öyle bir vaka mı var Türkiye'de? Evet. E, onlar zaten e, çoktan e, düzenle de hele hele baştaki iktidarla da uzlaşmış, bir şey beklentisi içinde olmayan, eriyip gitmiş e, duruma geldiler. Aslında isterse bir parti tutsun, bir alim, bir cemaat reisi, bir kanaat önderi. Bir partinin borazanı olmaması lazım. Gidin şu partiye destek olun demekten öte, ona yol göstermesi lazım. Alimse, dava adamıysa, İslami meseleleri ele almıyorum. Yani o yönüyle bakmıyorum. Bir ilim adamı, bir fikir adamı, bir dava adamı, bir kanaat önderi, bir şahsiyetin partilere, iktidarlara abilik yapması gerekir. Yol göstermesi gerekir. Şöyle yapmayın, böyle yapın diye akıl vermesi gerekir. O Tefekkür sahibidir, o düşünür, o sıradanlaşmaz, o partilerin güdümüne girmez. O belirli bir şeye, kabiliyete sahiptir. Şahsiyete, izzete sahip olması lazımdır. Yani güdülen bir sıradan insan olmaması gerekir. Yok bizde böyle akıl veren, yanlış yaptığında uyaran, kendi partisi bile olsa desteklediği bir şey bile olsa e, onların üstünde olan e, onların altında bir e, edilgen bir şahsiyetsiz konumda olmayan e, bir e, rol lazımdır. E, evet. Bizde e, fikir eee e, Ayaklar altına alınan bir şey olduğundan, fikrin izzeti onuru olmadığından fikir adamları da çıkmaz. Dünyada sadece Türkiye'dir herhalde. Düşünen adam heykelini akıl hastanesinin önüne koyan, düşünen adamın kendisini de hapislere tıkan. Dünyada tek devletizdir herhalde. Ne oldu, ne düşünüyorsun? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Suçtur bizde, kötüdür. Niye düşünüyorsun? Düşünme canım. Yani gemilerin batmadıysa ki batmadı, öyleyse niye düşünüyorsun? Deriz biz. Niye düşünmüyorsun demeyiz. Düşünmek kötüdür bizde. Tekrar edeyim. Heykeli akıl hastanesinin bahçesinde kendisi de hapiste olan bir adamdır, düşünen adam. Yani Tefekkür demek, düşünme demek bizde karamsar olmak, kötü olmak, yanlış bir şey yapmak demektir. Böyle fikrin ayaklar altına alındığı bir yerde tabii ki partiler serazat, dilediklerini yapar, parti başkanları her şeye müdahale eder ve onlar yarı tanrı insanlardır yani evet dediyse herkes evet diyecek koro halinde. Hayır dediyse hayır olacak. Efendim söz gelimi başkan başkan olmak istiyorsa e başkan olunması gerekiyor denilecek. E niye? O öyle istiyor çünkü. Başka öyle düşünce, başka anlayışlar anlayışlar e, e, bu tür edilgen toplumlarda düşünmeyi suç sayan toplumlarda söz konusu edilmez. Buna sürü denilir. Sürü nesi psikolojisi. Evet. Halk sürüleştirilir. Güdülmeye müsait olur çünkü. Sürüleştirirseniz rahat güdersiniz. Koca bir deve sürüsünü, inek öküz sürüsünü bir eşek güder. Güder mi? şeyi birazcık eğitirseniz bir partiye üye filan yapıp efendim yöneticilik dersi verirseniz güder. Bazen bir köpek güder. Daha kolay olsun diye kavaldan yararlanır güdenler. Çobanlar kaval çalmasını da bilirler. Çünkü müzikle sürüleri gütmek çok kolaydır. O yüzden televizyonlarda diziler e, müzik yarışmaları e, efendim, sporlar hemen her gün futbol her gün altılı, yedili, sekizli ganyanlar ne bileyim e, totolar, lotolar e, halk kolay güdülecektir böyle fikir mikir hak getire kim kitap okur, kim Kur'an'dan delil arar kim Allah'ın hükmünü vesairesini öne çıkartır ve halkı bu hale getirdiler niye kolay gütmek için hani Franco'nun meşhur bir sözü vardır Franco İspanya'da tam 40 sene e, iktidarını sürdüren e, efendim ihtilalle iktidara gelen bir generalin adı General Franco nasıl 40 sene İspanya'yı yönettin demişler Üç F sayesinde demiş futbol Fiesta ve femino yani futbol e eğlenceler ve kadın Evet eğlencenin içine kumar giriyor içki giriyor işte e televizyondaki eğlenceler giriyor e bu üç şey sayesinde yönettim 3F sayesinde e Evet Bugünkü yönetimler de herhalde Franko'nun izinde değil de peygamberin izinde gidecek halleri yok. Evet. Ve kolay yönetiliyor insanlarımız. Daha doğrusu güdülüyor. Onlar memnun, yöneticiler memnun. E gidiyoruz bakalım nereye doğru gidiyorsak. Efendim hedef 2023. Rakama bak, hizaya gel. Yani 1920, 1923'te ne olmuştu? 100. yıl 2023'te ne olacak? Efendim, şeriat lağvedilmişti. Onun yerine e, batı tarzı, layık, kapitalist, demokrat e, aday, e, bir cumhuriyet ilan edilmişti. Yani, İslam yönetimi yerine e, batı tarzı bir küfür idaresi oluşmuştu. Bunun yüzüncü yılı efendim kim bilir nasıl tantanalarla e, oraya doğru gidiyoruz. Yani insan hangi rakamları kutsallaştırır? Neleri önemser, öne çıkartır? Yani başka tarih mi kalmadı e, takvimlerde? Cumhuriyet'in 100. yılından başka ve hedef kabul edeceğimiz. Atatürk'ün cenneti varsa, tabii kendi kurduğu yönetimi böylesine kutsallaştıranları cennetine davet edecektir. Kişi sevdiğiyle beraberdir zaten. Yani hedeflerdeki rakamı değerlendir, hedeflerinin ne olduğunu düşün. E, tahmin et ondan sonra. Ve zaten Atatürk'le ilgili en küçük bir olumsuz bir tavırlarına e, e, ben şahit değilim. Yani iftira atmayayım şimdi. Yani Atatürk'ün dirler. E, aslında sevmiyorlardır diye e, iftira atmayayım. Hiç öyle bir şey görmedim. Şahit olmadım. Bugünkü iktidarlardan. E, yani Atatürk'ün heykelleri önünde çocuklar hala saygı duruşunda bulunurlar. Hükümetin en küçük bir rahatsızlığı yoktur. Kendileri bayramda, seyranda işte defterine yazı yazarlar. Bilmiyorum cevap veriyor mu öteki de onlara. Şikayet ederler, i̇şte saygı duruşunda vesairede bulunurlar ne kendileri rahatsız olurlar ne bu tür törenlerin hala 21. asırda dünyada yeri kalmadı. Hala putperestliğin devamında ülkeler bile artık böyle düşünmüyor demezler. Yani Atatürk'le ilgili efendim mevcut yapıyı en küçük çapta değiştirmek istedikleri rahatsız olduklarına dair ben en küçük bir e, e, ifadede bulunamam. Yani e, Atatürk'ün aleyhinde e, olduklarını değerlendirecek bir şey. Yoksa iftira olur hakikaten. E, yani böyle bir iftira atamayız. Evet. E, Tabi Atatürk'le ilgili olduğu gibi Atatürk'ün kur, Türk'ün kurduğu düzenle de ilgili ciddi herhangi bir problemleri olduğunu söyleyebilecek bir veriye sahip değiliz. Demokrasiyi savunuyorlar her şeyiyle. Efendim, düzeni savunuyorlar. Hatta saraydaki şahsiyet devlet benim diyor. Benim. Biziz bile demiyor. Biz devletin gayri İslami olduğunu, yıkılası bir rejime sahip olunduğunu söylerken, o sadece hükümetin kontrolü kendisinde olarak değerlendirmiyor. Devlete de sahip çıkıyor tümüyle. Biz, biz bu devleti gayri İslami olarak rejimi gayri İslami olarak görüyoruz. Ve bir Müslümanın bu devletle uzlaşabileceğini, Müslüman olarak kalabileceğini düşünmüyoruz. Hatta bu Hükümet e, bizim için hiç önemli değil. Bizim için e, devlet önemlidir diyoruz. Yani hükümet devletin uygulaması anlamına gelir. E, devlet hangi renkte ise, hangi inançta ise e, o ayrı bir şeydir. Onun yönetimi e, hükümetle alakalıdır. Bakanlar, bakmayanlar, Efendim, e, onların başı olan başbakan, daha başı olan cumhurbaşkanlığı, e, cumhurbaşkanı devleti temsil eder, tamam. E, ama e, bakanlar ve başbakan hükümeti temsil eder. E, ve e, hükümet, e, devletin e, icrasıyla, kanunlarıyla alakalıdır, yönetimiyle alakalıdır. Biz gayri İslami devletin kim tarafından yönetilmesini önemsemiyoruz. Esas biz devletin e, İslami olup olmamasıyla e, ilgilenmek mecburiyetindeyiz. Evet e, şimdi söylenilecek e, çok sözler olabilir. Ben e, ahkam ayetlerinin e, çok net olmasına rağmen insanların e, Kur'an'dan ahkam ayetlerinden bir delil bulamadıkları için daha çok kıssalara e, e, Kur'an'ın müteşabih olarak ele almamız gereken bir e, e, peygamber kıssaları veya e, savaşla alakalı değişik konulardaki kıssalardan e, medet umarak delil çıkartmak e, için çırpınan insanların acziyetlerini e, görüyorum. Ve hiçbirinin ciddi manada bir delil olacak bir e, e, yapılan şeyin doğru olduğunu ifade edecek bir şeye rastladıklarını ben bilmiyorum. Bir iki tane örnek vereyim. Nasıl çırpındıklarını parti savunanların söz gelimi Rumların galibiyetine sevinmenin bu konuyla alakalı bir delil olarak karşımıza çıktığını yer yer görüyoruz. Bu sizler de herhalde karşılaşmışsınızdır. Kur'an-ı Kerim'de işte Rumların İranlılara mağlup olduğunu kısa zamanda galip geleceğini, o günde müminlerin sevineceğini ifade eden ayetten yola çıkarak bunlar da kendilerine delil gösteriyorlar. Şahitsiniz değil mi çoğunuz? Bu insanlara dememiz lazım ki önce siz eğer mevcut iktidarı veya oy vermeyi Rumların galibiyetine sevinme konusuna benzetiyorsanız, mevcut iktidarı Rumlara benzetmiş oluyorsunuz. İktidarın başındakini de Rumların komutanına benzetmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla biz belki bu kadar ağır bir benzetme yapmıyoruz, yapsak eleştiriliriz. Yani tekfircilikte siz çok daha aşırı gidiyorsunuz. Sevdiğiniz partiyi bir Hristiyan Rum toplumuna benzetmiş oldunuz. Onun galibiyetiyle sevinmek durumundasınız. Dolayısıyla Rumlara benzetiyorsa bir kimse oy verdiği bir partiyi Rumlar Hristiyandılar ve Hristiyanlara destek olmanın Kur'an'a göre e, durumu nedir dost kabul edebilir mi yönetici kabul edebilir mi Hristiyanları bir Müslüman e, Kur'an ne diyor bu konuda onları dost kabul eden onları veli yönetici kabul eden o da onlardandır hükmünü veriyor e, Dolayısıyla kendi benzettikleri hususta kendilerinin e, Düştüğü durumu hesaba katın. Yine hak diyemiyorlar, hayır diyemiyorlar. Ehven-i şer tabiri çıkıyor. Yani kendileri şerri savunduklarını e, inkar edemiyorlar. E, efendim bizim bu yolumuz hayır yoludur. Allah'ın razı olduğu bir yoldur. Diyemeyen e, içinde bulunduğu e, sistemin yolun metot usul olarak şerli bir yol olduğunu ama çok ağır şer değil canım. Yani bu şer azam şer değil, ehven şer olarak bunu öne çıkarttıklarını söylemek gerekiyor. Dolayısıyla savundukları şeyi hayır olarak söyleyemeyen şer kabul eden bir zihniyetin şerrine tabii ki destek olmak ne kadar doğru olur. Evet. Söz gelimi Hudeybiye müsalahasıyla yine destek almaya çalışıyorlar. Hudeybiye'de başında peygamber olan bir toplum müşriklerle antlaşma yapmıştı. Yani müşrikler kim şimdi? Anlaşma yapılan müşrikler ee, ve kim kime benzemiş oluyor? Herhalde bizim partimiz e, Hudeybiye'ye katılan ashab gibidir. Başındaki lider peygamber gibidir. Peki anlaşma yaptığınız ya kim o zaman? Demek gerekiyor. Böyle değilse o zaman e, Hudeybiye'ye benzetilmesinin e, benzeyenler, benzenilenler yönüyle kimler olduğu gündeme gelmelidir. Hudeybiye'de Müslümanlar devlet kurmuşlardı. Ee, sen de devlet kur, ondan sonra başkalarıyla anlaşmaya otur. Evet. Ve e, Hudeybiye e, vahyin tasdiklediği, vahyin övdüğü büyük bir fetih diye müjdelediği bir olaydır. Biz vahye karşı çıkılan hususları gündeme getiriyoruz. Onlar da vahyin övdüğü bir olayla vahyin reddettiği bir şeyi benzetmeye kalkıyorlar. Yani hem şer olduğunu iddia edeceksiniz, hem hiçbir ayetten delil getiremeyeceksiniz, hem de ondan sonra Allah'ın en büyük fetih dediği Hudeybiye'ye başlarında peygamber olan bir toplumun vahiy ile yönlendiği bir harekete benzemiş olacaksınız. Madem öyle vahyin yönlendirdiği bir durumdur Hudeybiye ve siz de Hudeybiye'ye benziyorsunuz. Öyleyse hadi vahye tabi olun, vahyin emrettiklerini uygulayın. Ve Hudeybiye'nin başında peygamber vardı siz de peygamber gibi putlarla mücadele edin. Onun gibi İslam devleti oraya gelince söz konusu değil. Evet. Yine Habeşistan'ı mesela örnek gösteren, Habeşistan'ın o zaman krallarının Müslüman olmadığını kabullenmesi gerekir. Dolayısıyla İslami bir örnek vermekten ziyade bu tür kendilerini de zor durumda bırakan örnekler peşinde insanlarımız. Evet. Ve yer yer biz bunları dillendirdiğimiz zaman öyleyse öyleyse iktidarın yaptığı yollarda yürümeyin. Oralarda arabalarınızı sürmeyin. Eee? Kimlik taşımayın. Daha başka efendim eee Devletin, bu hükümetin imkanlarından yararlanmayın diye bir sürü, hatta suyunu içmeyin, elektriğini kullanmayın diyenler bile çıkıyor. Ya bu kadar despotluk, bu kadar ambargo Mekkeli müşrikler bile yapmamıştı. Yani Ebu Cehiller'in yaptığı yolda yürüme hakkınız yok. Madem bu devlete karşı çıkıyorsunuz, madem kurulu rejime itaatkâr davranmıyorsunuz öyleyse suyu içmeye hakkınız yok. Zemzemden bir damla size içirmeyiz. Demediler Mekke müşriklere. Biliyorlardı ki su Allah'ın suyu. Diğer nimetler Allah'ın nimeti. Ve bunlar hiçbir kimseye ne yapılmaz? Engel olunmaz. Yani Ellerinden gelseler partiye karşı çıkanlara bir yudum su vermeyecekler. Öyleyse kimlik taşımayın, öyleyse yolda yürümeyin, öyleyse bu imkanlardan, sanki o imkanları hükümet kendi cebinden yapmış. Senden benden aldığı vergilerle yapıyor. Daha bir sürü de paralar çarçur ediliyor. Bu Dolayısıyla benim paramla yaptığı bir şeyi başa kakacaklar ve neredeyse yasak kılacaklar güçleri yetse. Allah'ın nimetlerinden evvela Allah'a isyan edenlerin ne kadar kullanma hakkı vardır. Biz demeliyiz ki siz Allah'ın indirdiği hükümleri tatbik etmeyen, e, tuyan da isyan da aşırı giden tağutlar, zalimler, siz Allah'ın bu nimetlerini kullanmaya hakkınız yok Allah'ın esas olarak müminlere ihsan ettiği şu nimetleri Allah'a isyan ederek hangi yüzde kullanabilirsiniz biz diyemiyoruz onlar bize demeye kalkıyorlar hani bir zamanlar faşist ülküzüler diyordu ya sev ya terk et Niye, niye seveceğim gayri İslami, gayri insani düzeni? Sevmediğim için kim, kimi nereden kovuyor? Yani ne gayri İslami düzeni severim ne de burayı terk ederim. Burası e, Müslümanların kovulacağı bir yer değil. Müslümanların e, bir sürü şehit kanıyla e, efendim elde ettiği bir İslam toprağı idi. Şimdi her ne kadar zalimler İslam toprağı olmaktan onu çıkartsalar bile. Evet. Dağdan gelir, bağ, bağcıyı döver, kovar hesabı. Evet. Tabii bu topraklarda Müslümanlar Atatürk'ten beri mağlup oldular ve bir daha bellerini düzeltemediler yönetimden e, ve e, önemli mevkilerden el çektirildiler. E, ve e, devamlı kendi aralarında e, yönetimi pay ediyorlar. Sözün başında söylemem gereken ifadeyi şimdi söyleyeyim. Efendim sorulabilir ki yani sen veya siz e, topluluk olarak yani CHP'nin iktidara gelmesinden mi razı olurdunuz? HDP mi başa geçseydi? Kim olsaydı? Şimdi memnuniyet duymuyor musunuz? Hiçbir fark gözetmiyor musunuz? Yani açık söyleyin, hiç sevinmiyor musunuz bu partinin iktidara gelmesinden? Ee, sorusuna cevap vererek başlamak isterdim. Evet, cevabı vereyim isterseniz. Ben bu partinin iktidara gelmesinden zerre kadar sevinmedim. Ama öteki partilerin iktidara gelmemesine sevindim. Yani daha kötülerin iş başına gelmesin, gelmemesinden bir sevinç duydum. Ama tersinden değil. Benim inancım ötekine müsaade etmez çünkü. Benim inancım, Allah'a ait olan insanları yönetme hakkını falanların ele geçirmesinden dolayı, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyecek bir grubun hüküm makamına gelmesinden dolayı sevinmeyi yasak kılar. Gayri İslami bir devleti falan veya filanın yönetmesinden dolayı ben sevinç duyamam. Ama tabi ki daha fazla zararı olacak, Müslümanlara, İslam'a daha zarar verebilecek zihniyetlere e, daha fazla tavır alırım. Onların başa geçmesi tabii ki daha fazla üzerdi bize. Yani e, Mevdudi öyle der. Der ki e, Rumların galibiyetine sevinmediler müminler. Ya İranlıların mağlubiyetine sevindiler. Yani bir düşmanın galibiyetine değil, diğer düşmanın mağlubiyetine sevindiler. Arada fark vardır. Bir kafirin bir kafiri dövmesi, yenmesi, bir zalimin bir zalime ceza vermesi, zalimin lehine bizi sevindirmez. Öteki ceza alan zalimin aleyhine olarak bir sevinç duyabiliriz. Ama maslahat nedir, ehveni şer nedir o konuda da ben biraz farklı düşünüyorum. Müminlerin maslahatına herhangi bir şey oluyor değildir ki sevinelim. Müminler bu tür iktidarlarda daha fazla düzene doğru savrulurlar daha savcı, daha muhafazakar olurlar. İslam devleti talepleri daha unutulur, yok olmaya yüz tutar. İnsanlar rahattan dolayı ahireti unuturlar. Davayı unuturlar. ideallerini kaybederler. Hatırlayın o yazar kasa olayları zamanında esnaf bile düzene karşı baş kaldırıyordu. Eylemler yapıyordu. Başörtüsü zincirleri kilometrelerce ölçülmeyecek kadar büyük alanları kuşatıyordu. Beyazıt Camileri'nde hep protestolar yükseliyordu. Allahı ekberler ve İslam devleti talepleri. Şimdi şimdi herkes rahatında, keyfinde. Akşamları dizi seyrediyor iktidarın açtığı rahat bir alandan yola çıkarak herkes rehavet içerisinde. Dava hak getire. Artık ne tevhid deniliyor, ne Allahu Ekber deniliyor, ne İslam devleti talepleri gündeme geliyor, ne tağut kavramlarını artık büyük cemaatler ağızlarına alıyorlar. Niye? Rahata kavuştuk ya. Olmaz olsun böyle rahat. Beni hak yolundan uzaklaştıracaksa, ideallerimden uzaklaştıracaksa, tevhidi bilincimi yok edecekse, olmaz olsun böyle rahat. Bu rahat, herhalde Allah'ın rızasına yönelik bir rahat değildir. İslam, önce İslam'ın önünün açılmasını ister. Müslümanların rahat etmesini değil, önce İslam'ın rahat etmesini öne çıkartır. İslam rahat etmeden ben nasıl rahat edebilirim? Eğer ben rahat ediyor ve İslam'da bunca baskı altındaysa, İslam ayrı bir yolda, ben ayrı bir yoldayım demektir. Bunlar Müslümanların önünü açacaklarına özgürlük, rahat, ki kafirlere verilen özgürlüğün onda biri ancak verilmiştir. Öyle olacağına İslam'ın önünü açsalardı Müslümanlar biraz daha rahatsız olsalardı keşke. Evet. Ve ne biçim maslahattır ki 10 sene önce faizin oranı neydi şimdi nerede yani kaç kişi bankayla ilişkideydi kredi kartı vardı cebinde. Şimdi kaç kişinin yok? Yani herkesi bankaya mecbur ettiler. Nerede Müslümanların rahatı? Müslüman bankada mı rahat ediyor demek ki? Sokaklarda bu kadar aleni ahlaksızlık herhalde icra edilmiyordu. Fuhuş, zina, Bilgisayarın bir tıkı kadar, bir telefonda alo kadar yakınlaştı. Gençleri haydi bakalım sen e, ahlaklı olmaya e, teşvik et. E, sen sivrisinekle mücadele edersin. Devlet devamlı bataklıklar üretir. Hangi harama ne kadar nasıl karşı çıkabilirsin? Devlet eliyle mecburi istikamet gibi yönlendiriliyor insanlar. Bu toplum İslam toplumu, cennete doğru mu gidiyor bu toplum? Sokaklara, çarşılara bir bakın bakalım. Tabii bakarken nasıl bakacaksınız o da ayrı. Yani sokağa, çarşıya harama girmeden bir bakmak mümkün mü? Günaha girmeden ben caddeye çıkabiliyorum diyen bir kimse erkekler olarak böyle diyebiliyorsa Bilmiyorum ne kadar doğru söylüyordur. Evlatlarımız on sene önce bu kadar zor değildi eğitmek. Hadi söz geçirin bakalım. Hadi Müslümanca giydirin kızlarınızı. Hadi oğullarınızı dava insanı yapın. Kaç taneniz oğlunuzla beraber geldiniz buraya? Veya kardeşinizle. Yani bütün bunlar I, iktidarla, düzenle, i, uygulamayla, yönetimle alakalı değil de neyle alakalıdır. Okullara peygamberle alakalı ders koymak neyi gerektirir? Atatürk'le ilgili dersleri iptal etmediğiniz müddetçe yani i, denge sağlamış olursunuz. Biraz Allah, biraz yallah. Mekkeli müşrikler de öyle yapıyordu Yaratan Allah Eyvallah kabul ediyorlar Tavaf edelim, edelim. Kabe Allah'ın Kabe'si tamam Ama putlara da tapalım Müşriklik bu zaten Peygamber olsun tamam Ama Atatürk de olsun O daha başta olsun Bunu neyle izah edersiniz? Ve peygamberle alakalı ders, peygamberin ruhunu ne kadar aziz eder, ne kadar rencide eder. Dersten önce heykelin karşısında tapınma merasimine girdi çocuklar. O bitti, hadi Bismillah, peygamberimizden bahsedelim. Alay etmek gibi değil midir bu? Yani bir gazinoda, bir pavyonda, affedersiniz, bir kadın icra sanat işleyecek, orasını burasını gösterecek. Ondan önce hafızımız Kur'an okuyor. Vay be! Ne imanlı pavyon! Öyle mi deriz, yoksa alay mı ediyorlar bunlar deriz. Orada Kur'an okunmanın yeri midir? Hakaret değil midir orada Kur'an okunmak? Ve ondan çok daha berbat değil midir heykellerin önünde saygı duruşları? Ve oradaki işlenilen ders hakaret değil midir peygambere? Evet. Efendim neredeyse milletvekili adayı oluyordu. Neredeyse milletvekili olacaktı. Kıl payı kaçırdı. Tabi konuşma kabiliyetini şarkı söyleme kabiliyetini yitirdiği için, yoksa kaza geçirmeseydi öyle olmazdı. Tatlı sesten bahsediyorum. Adam ne dindarmış, ne Müslümanmış, bilseniz. Allah Allah diye türkü söylüyormuş. Vay be! Arkasında ahlaksız kadınlar ne atacaksa bir şey atıyorlar. Sarhoşlara meze olsun diye Arada Allah Allah. Ebu Cehiller Allah adını böylesine haram işlerde dillendirmezlerdi. da Allah'tan. Aynen onun durumu gibi. Bir tarafta putlara tapma heykellere saygı duruşu, öteki tarafta siyer dersi. Şirk değildir de ya nedir bu arkadaşlar? Bir izah edin bana. Geçti ki yani bu tür şeyler ne halkın en küçük çapta gündemindedir ne de ee halkın yöne, halkı yönetenlerin gündemindedir. Böyle bir derdi yok insanların. İnsanların derdi ya emeklilere şu kadar zam geliyormuş. Oh ne güzel. Efendim askeri ücret böyle oluyormuş. Derdi iş eş aş başka bir şey değil. Hükümetin derdi de. Herhalde İslamdır diyemezsiniz. Avrupa Birliği'ne girmek ki Hristiyanların dost kabul edilmesi, devleti onların yönetmesi demektir. Ona benzeyen başka işte demokratik usullerle ülkenin yönetilmesi. Evet Müslümanların davası, Kur'an'ın davası nedir? Müslümanların dava edilmesi gereken İslam'ın davası nedir? Ve bugün partiler insanları ne hale getirdiler? Demokrasiydi, meydanlardı, yapılanlar ve hükümetten istenilenler, beklenilenler neler? Bunları bir değerlendirelim. ve Bizim derdimiz değil bugünkü gayri İslami devletin kimler tarafından yönetiliyor olması. Bizim derdimiz devletin İslamlaşması olmalı. Evet. Olay bundan ibaret diye düşünüyorum. İnşallah bizler bilinçlenirsek olduğumuz gibi idare ediliriz. Kendimizi değiştirirsek Allah da bizim yönetimimizi hayra doğru değiştirir. Tabi bunlar Toplumun değişmesiyle alakalı, bizlerin değişmesiyle alakalıdır. İnşallah biz Rabbimizin e, e, e, safını seçeceğiz, e, tevhidi ölçüler içerisinde görevlerimizi yerine getireceğiz, e, Allah'ın askeri olmaya, Allah'ın cüni olmaya gayret edeceğiz. E, ondan sonrası, ondan sonrası dünyada neticeyi görsek de, görmesek de felaha e, edenler bizler oluruz inşallah. Ee, evet, e, Gönül istiyor ki bir dahaki dört sene sonra e, İslam Devleti nasıl olur, nasıl e, iş başına geçer veya e, onu gibi konuları işleyelim. Bu tür e, demokratik konuları, partiler şunu yapmış, yapacakmış, e, bu tür e, hususları geçmiş olalım. Ama maalesef takılıp kalacağız. Her seçim bunları konuşacağız. Onlar bir şey yapacak. Biz müdaf şey müdafayı bile yapamayacağız. İslam'ın müdafasını. Hücum etmek bir tarafa kalacak. Evet bir anketi söyleyeyim. Sizlerle paylaşayım. AK Parti seçmeni niçin AK Parti'yi 1 Kasım'da tercih etti? AK Partililer niye AK Parti'yi daha fazla tercih etti? Sebepleri neler? Anket yapmışlar. Hizmetlerinden dolayı yani insanları daha ekonomik ve diğer yönleriyle rahatladığın, rahatlattığından dolayı yüzde yetmiş nokta üç bunu işaretlemiş. Recep Tayyip Erdoğan için oy veriyorum diyenler yüzde otuz yedi onda üç yani başında Recep Tayyip Erdoğan olmasa %37 oy vermeyecek demek ki. Yani dünkü ANAP'a benzeyecek. İstikrar sürsün diye veriyorum diyenler %37. Ee, görüşüme, ideolojime uygun da ondan oy veriyorum diyen onda altı. Haklarımızı savunduğu için veriyorum diyen %18, %7. Biz hep buna veririz. Alışkanlık işte diyenler yüzde 12, onda yedi. Parti lideri için oy verdik diyenler yüzde on virgül beş. Kötünün iyisi olduğu için verdik diyenler yüzde yedi nokta üç. Evet. Bu bir anket neticesi. Oy veren AK Parti'ye oy verenler oy verme gerekçelerini söylemişler herhalde beklemiyorsunuz. Allah rızası için oy verdim <gülüyor> diyenleri ya da Kur'an emrettiği için ya da şeriatı getirsin diye oy verdim diyen böyle bir kesim yok. Subhaneke Allahumme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfirüke ve etöbe <gülüyor> ileyk ve ahiru davana en hamdü rabbil alemin